وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz mümin kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz zaman okuması ile, anlaması ile, amel etmesi ile Kur'an bize Rabb'imizi tanıtacaktır. Rabb'imizi tanıyacağız, Rabb'imizin dinini tanımış olacağız. Eğer Kur'an yıllarca okuduğumuz halde bize Rabb'imizi tanıtmıyorsa, okuyuşumuzda bir sorun var demektir. Şüphesiz Rabbimizi tanıyacağız derken bilgimiz onun sıfatları, azameti, Kur'an'ı, peygamberleri, mahlukatı, yaratması, gökleri, yeri bu bilgiyi de kastediyoruz. Ama asıl kastettiğimiz şey içimizi dolduran Allah sevgisi, Allah ağırlığı, Allah'a teslimiyet bütünlüğüdür. Kuru bilgi değil. Bu bilgiler gerekli. Tefsir kitaplarından öğrenilir, mealden de bir nebze öğrenilir. Ama Kur'an okundukça mümin sulu gözlü olmaya başlar. Arapça bilmese, tefsir okumasa da. Kur'an'ın manevi ağırlığı var. Tıpkı ne gibi? Şehirde yaşayan birinin hissettiği oksijenle mesela 2000 metre yüksek bir dağa çıktığında hissettiği oksijen arasında, temiz hava arasındaki fark gibi şehir kirliliğinden yükseklere çıkıldıkça, bulutlara yaklaşıldıkça Hava temizlenir, tabiat farklılaşır. Kur'an-ı Kerim'e başladığımız günle onu okuya okuya yükseldiğimiz gün arasındaki farklar da böyledir. Okudukça Kur'an'ı Rabbimize ait hisler bizde yükselmeli. Okudukça Kur'an'ı haramlara karşı nefretimiz artmalı okudukça Kur'an'ı, onu bize ulaştıran Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sevdamız çoğalmalı. Kur'an bunun için okunur. Aynı zamanda sevap da kazandırır. Eğer Kur'an okuduğumuzda, Allah'ın ehed olduğu, tek olduğu, ona hiçbir şeyin ortak olamayacağı anlaşılamıyorsa, Kur'an okuyuşumuzun, geri kaldığını, az olduğunu, yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim okudukça Allah'ın razzak olduğu, Vehhab olduğu, bütün nimetlerin sahibinin Allah olduğunu muhakkak hatırlıyor olmamız lazım. Çünkü biz her Kur'an okudukça Nahl Suresini okuyacağız. Orada da Allah bize, wa ma bikum min nəzmetin fəmin Allah diyecek. Hangi nimet Allah'tan değil? Başta sağlık olmak üzere hangi nimet Allah'tan değil? Allah bize Kur'an okudukça onun razak olduğunu, hiç kimsenin kimseyi doyurmadığını, Allah'ın herkesi doyurduğunu bebeğin annesinden süt emerken o sütü verenin Allah olduğunu hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kahhar olduğunu, aziz olduğunu, hiçbir şeyde Allah'ın mağlup olmayacağını Allah bize öğretmiş oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah kahhardır, azizdir. Bu isimleriyle biz Allah'ı tanıyoruz. Aynı şekilde Kur'an okudukça şu üzerinde yaşadığımız dünyadaki yürür, tabiat kanunu dediğimiz kanunlar da Allah'ın kanunlarıdır. Bulutları O yarattı. Göklere O şekil verdi. Dünyayı dereleriyle, dağlarıyla O yarattı. Her şey O'nun, mülk O'nun, yasalar O'nun. Biz her Fatır Suresini okudukça orada göreceğiz ki Allah'ın kanunlarında değişiklik olmaz. Allah yağmur kanunu koydu. Her yıl dünya toprağı şu kadar su görecek diye kanun koydu. Bu hiç değişmiyor. Ne değişiyor? Kullarının isyanına, hatalarına, Dualarına, yalvarışına göre bu sene şu toprağa şu kadar gönderiyor, öbür sene başka toprağa o kadar gönderiyor ama dünya aynı suyu görüyor hep. Bunun gibi maddi ve manevi bütün kanunları Allah'ın bu tabiatta her ne kanun koyduysa ebedidir o. Aynı şekilde Kur'an okudukça biz Yusuf ismini duydukça Kur'an'da, Türkçe bu isim. Meryem ismini duydukça, Türkçe bu isim. İbrahim ismini duydukça, Musa ismini duydukça, Nuh ismini duydukça, İsa ismini duydukça Aleyhisselam. cemiyan, biz bir kere daha babasız doğan çocuğu hatırlarız. Bizim için ibret olur. Her Yusuf kelimesi Kur'an'da geçtikçe biz, evlat büyütmenin Yakub Aleyhisselam gibi bir peygambere bile ne kadar yorduğunu, yorucu olduğunu hatırlar. Evlat imtihanının büyüklüğünü zihnimizde tazeleriz. Yani her Kur'an okuyuşumuz bizim bize Allahu Teala'nın bize anlattığı peygamberler ve Kur'an'daki kıssalar açısından büyük bir eğitim olur. Üniversiteye gidenden daha fazla biz Kur'an'dan kendimize dersler çıkarırız. Firavun'u duydukça Kur'an'da, Karun'u duydukça, hatta namazda Ebu Leheb'in ismi geçince, Tebbet da ebî lehebî ve tebbet, duydukça titrer gibi oluruz. Allah'a düşmanlığın, Peygamber'e düşmanlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlarız. Böylece, Niye biz varız bu dünyada? Neden dünya var? Biz dünyada neden varız? Bu dünyanın imtihanı peygamberler de dahil niye kimseyi muaf tutmadı? Niye herkes bu dünyada imtihan olup Rıza'yı kazanıp, Allah'ın rızasını yani kazanıp Cennete gitmek için uğraşıyor Şeytan niye engelliyor gibi gerçekleri anlarız Allah'ın nimetlerini hatırlarız en büyük nimeti bizi insan olarak yaratması, insanlığımızı Müslümanlığımızla taçlandırması, şu dünyadaki bütün nimetleri bizim hizmetimize sunmuş olması Allah'ın, ne yarattıysa denizlerinden, karalarından, ağaçlarından, her şey bir nimet olarak önümüzde duruyor. Bu baskılı fitnelere, fesada rağmen, Hala ayakta duruşumuz, imanımızdan taviz vermeyişimiz büyük bir nimet. Can güvenliğimiz, çoluk çocuğumuzla bir evin çatısı altında yaşayışımız bir nimet. Bu nimetleri Kur'an bize hatırlatır, şüphesiz hatırlamayı bilen için. Asla bu saydığım şeyler için Arapça bilmek gerekmez. Kul huvallahu ehed, ne demektir herkes bunu anlıyor. Meryem kelimesi geçtikçe, İsa kelimesi geçtikçe insanlar Allah'a şirk koşup cehenneme girdiler bu anlaşılıyor. Musa kelimesi geçtikçe Karun ve Firavun anlaşılıyor, Haman anlaşılıyor. Allah'a malla isyanın ne kadar kötü olduğu anlaşılıyor. Anlamak isteyen için Kur'an hep anlaşılacak şeylerle doludur. Yeter ki yönümüz, aşkımız, hasretimiz Kur'an'a yönelik olsun. Bu, Allah'a ve sallallahu alaihi ve onun peygamberi Aleyhisselam'ın tüm ve ve ve